Bir anla değişir İyi kalpli insanlar günaydın hepinizi 8.17 saat modern Zavallarda görün gazetelerine bakmaya hazırlanıyoruz Bütün gece yayındaydık Gözümüze uyku girmedi o Bu anı Her cuma olduğu gibi Yine maymun gibi çıktık karşınıza Ama en baştan uyarıyorum Aramızdan bir kişiyi uyarıyorum <gülüyor> Bir kişiyi uyarıyorum Gece boyunca yaptığını yayında yaparsan Gerçekten ben çeketimi alırım. Zaten bir ceketim var Alır çıkarırım. Sen niye gidiyorsun ya? Abi burada. Sen, niye sen istiyorum. Ben de aranızdan birici uyarmak istiyorum. Evet. Özellikle sabaha karşı yapılan bazı ee, hareketler abi. vardır. Hareket. Bu hareketleri tekrarlarsanız <gülüyor> eğer aranızdan biri lütfen ceketin, ege'nin ceketini alsın ve <gülüyor> gitsin. Tamam abi niye bu kadar üstüme geliyorsunuz ya? Bütün ben zaten bir günah keçisi aranıyorsa bu günah ben olmak istiyorum. Kimse isim vermedi Fahir. Sen de aramızdan ha, ha. birini uyar. Tamam ben de aramızdan birini uyarayım o zaman. Evet. Ben de aramızdan bir kişiyi uyarmak istiyorum. Ama çabuk uyar uyaracaksın. Uyarıyorum şu anda. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> Ceketim neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> Alıp gitmek. <gülüyor> Orada. Yılbaşı yaklaşıyor. Doğru. Ya. Önümüzdeki hafta. Ne? <gülüyor> Benim hesaplarım göre <bugün. gülüyor> Yanlış hesaplamışsın. Hay Allah. Yanlış hesaplamışsın ama yarın yılbaşı biletleri piyasaya çıkıyor. Ha, oradan anlıyoruz yılbaşı. Yılbaşı biletlerinin bu sene piyasaya çıkması o kadar şey ki insanın heyecanını emeyen bir şey ki. Çünkü Emel geçen mi? yılla aynı ödülü veriyorlar. Ya Olacak şey mi yani bin tane şey arttı fiyatı. Alamayacağım hiçbir şeyi alamayacak. Geçen yıl bir futbol sahasını kaplıyorduk. Bu yıl gene bir futbol sahasını. Evet, o kadar şey zam geldi. Niye geldi mesela? Tam bilet ne kadarmış? Tam bilet, onlar zamlandı mı? Hatırlamıyorum geçen sene ya. Bu sene 20 YTL, yarım bilet 10 YTL, 10 YTL, yarım bilet çeyrek bilet. <gülüyor> Çeyrek bilet ne kadar? Otomat işman 7,5 YTL herhalde. Çok Tam bilet et. 20 Çeyrek bilet 7,5. Çeyrek mefhumunu çok ayrı bir boyuta getirdiniz Oktay Bey. Doğru söylüyorsun. O zaman 5 YTL hakkımı kullanıyorum. 5-10 gibi bir O rakam. bir rakamlarla 20 trilyon kazanmak ne kadar güzel. Evet bu kadardı. <gülüyor> ile ilgili haberlerimiz. Yarım <gülüyor> mı alınacak çeyrek mi alınacak? Şimdi ben burada bir konuyu masaya yatırmak Her istiyorum. sene yılbaşı Böyle yaklaşırken üstüne... bu konuyu yatırırsın. Çok affedersiniz. Ondan Ama sonra bir günde yatırıldığı masadan şöyle güzelce kalkmadı. Çözüyoruz. Ondan sonra yine unutuyoruz. Geçen yıl nasıl çözdük? Abi hayır orada şey söylüyorlardı. Yok buraya 250 tane Mercedes alırsınız. 813 tane Onu onu demiyor Hayır. Ben ne? Onu, sormuyorum. onu ne? Bak, Sor. Ama öyle şeyleri zaman, çözdük biz. Hayır yarın bilet. Evet. Çeyrek bilet tam bir. Şimdi mesela çeyrek bilet aldığın zaman Evet. O güzelim hayalleri 5 trilyon çevresinde kurman gerekiyor Evet. ama tam bilet aldığın zaman 20 trilyonluk hayaller kurabiliyorsun bir taraftan da zaten bu hayal olarak kalacağına göre bari güzel hayal kurmak imkanı geçsin insan eline hayallerine kaç para biçiyorsun? 20 milyon <Gülüyor> o zaman sorunu otomatikman çözmüş olmadınız mı? Ha, hayallerimde biraz kısıntıya gidersem Ama şimdi insanoğlu bir taraftan da Şöyle kendini aldatmayı seviyor yani O hayalin gerçekleşme ihtimali Olduğunu hissederse Daha güzel şey yapıyor mesela 10 tane araba alırım demiyor da bir tane güzel Araba alırım bir tane de şey falan diye Böyle sanki gerçekten de bir bütçesini Doğru yönlendiriyormuş gibi Konuşmaya başlıyor yani o çeyreğin ihtimali daha mı yüksek Gerçekten çeyrek bileti daha fazla satıldığı için çıkan mı? çeyrekte olma ihtimali de daha yüksek. Ama bu demek değildir ki. Çok saçma bir herkes... ihtimal hesabı bu. Yok eşit yani. O zaman herkes Gerçekten... anlatsın. Çeyrek biletten daha fazla tam bilet alınsın. Herkes... O zaman e tam bilet herkes... ihtimaline çıkma <gülüyor> ihtimaline hayır, hayır. daha yüksek olur. So sonucu etkilemez. Sonucu oh, etkilemiyor. Hocam, herkes herhangi bir anlaşma yapabilse ortada toplam para havuzu zaten ikramiyeden fazla. E? Herkes verdiğini alır böylece anlaşmadan kimse mağdur olmaz. Kimse de... Tamam şey bu daha olur. güzel fikir o zaman. Herkes anlatsın. Ortada para toplansın. Bence bunun gün Hiç gibi yapılması lazım ya. Hiç piyangoya Bir kişi çıksın. Altın kişi günü çıksın. gibi. Her gün bir para verilsin ve her günde o bir kişi o ikramiye yani yılın 365 günü bunu bir yılbaşıymış gibicesine bir e, yılbaşıymış gibicesine <gülüyor> Biz... Başka bir şey benzetemedin değil mi <gülüyor> Bize bu da bir benzetme değil zaten. Bir anneler <gülüyor> günü gibi, bir sevgililer günü gibi, bir, bir babalar günü bir babalar gibi, bir bayram gibi, öğretmenler, gibi, gibi, bayram gibi, bayram öğretmenler bayram günü, bayram. günü gibi, sigarayı bırakma, bırakma günü, günü, AIDS günü gibi, sigarasız günü gibi, o söylendi gibi. Ondan ikisi farklı Yeter gibi. Yeter gibi. Gibicesine. Evet, Oktay. O zaman bir diğer haberini çeyrek mi alıyoruz tam mı alıyoruz ya, ben, ben söyleyeyim. sana Cebinde ne kadar para varsa ona göre al ya. Cebinde ne kadar para ben varsa. Ben sana söyleyeyim mi? Cebine Evet. Oluyor. Cebine 5'lik, 10'luk ve 20'lik koy. Tamam. Karıştır. Ama bunları rulo yap tamam mı? Evet. Karıştır karıştır karıştır. Çek. Ne çıktı? 20 diyelim. Ne yapacaksın? 4 çeyrek biraz. alacaksın. Dört tane çeyrek de diyor Veya iki tane i̇şte yarım bak Şu adamın yavanlığının ortadan kalkması için soruyorum ben Ya ben sana söyleyeyim mi En temizine için rahat olsun Bir tam bir çeyrek Bir yarım Üç tam bir yarım Üç tam bir çeyrek Kaç kaçlıktır bu ölçü teşekkür ederim Dokuz sekizlik Amerikalar bu. <gülüyor> <gülüyor> üç uzun dilli yarasanın sırrı nihayet çözülmüş Bunun güzel bir türküsü vardı ya Neydi Aa, uzun dilli yarası türküsü Öyle hadi bakalım şey. ona bozdak mıydı o neydi o ne? mı bilmiyorum yani ben tabi türkü haliyle değil de ne ee, bakayım e o bunu... ahmetli çok karaca ama uzun <gülüyor> sen dilli yarasalar mağarada uçar nerede uçar <gülüyor> mağarada <gülüyor> Dünyanın en, uçacaktı ya? Dünyanın en uzun sıra dağlarında uçuyormuş mu Ant dağları biliyorsunuz dünyanın en uzun sıra dağları. Ant Ay dağları yarısada maralacık sağ. <gülüyor> Yalnız burada ben hakikaten zor tutuyorum kendime. Bunu <gülüyor> üzerine. Hayır hayır tut. Ne olur ya? Bunu yapmak zorundayım ama. Ya. <gülüyor> Siz falan değiliz, değiliz Ve gerçekten şimdi sana komik geliyor ama dinleyicilerimizin bunu çok tarzı. bir bölümü. O kadar rahatsız olacak. Evet. Ben de rahatsız olacağım ya dinleyicilerimizi. Sadece bunu... dinleyicileri düşünüyorum. Ben bütün gece zaten şey aldım. Ben artık biraz şerbetliyim. <gülüyor> Hayır insanlar bir programı dinliyorlar kendilerine göre beğendikleri bazı noktalar var. Zaman zaman bazı programları dinleyerek şey diyorlar. Şey ya biz bu derken, modern sabahları niye dinliyoruz ya bir Yaman programı sonra bir güzel bir şey oluyor Ah tamam güzel programmış falan diyorlar tekrar şimdi o şüpheleri olan insanları şu Yamanlığınla <gülüyor> yaparsan onu tam bir öteki Yaman arkadaş. tarafına oturtacaksın bizi yani Hep, hepimizi Bütün ama abi o, ya sen kendini diye hepimizi yakacaksın yani <gülüyor> Tamam bir şans daha verem o zaman sana Bana mı Hepinize Eğer bu adam bir daha Cem Karaca yaparsa ben <gülüyor> ceketim de yok ya ne ne şey. ben de o zaman tamam mı sen kulaklığın alt çık tamam kulaklığın alt alır çıkarım abi Zaten... hiç değil mi müstün demir boşluğu çıkıyor çok zehciksin buçağı alırız da sosa geriye uzun dilli yarasanın sırrına gelecek olursak uzun ant dağlarının ant dağlarının ormanlık bölgesinde yaşayan Anura fistulata isimli uzun dilli yarasanın sırrına gelecek olursak ant dağlarının ormanlık bölgesinde yaşayan Anura fistulata isimli uzun dilli yarasanın sırrına gelecek olursak Haydi Ant Dağları'nda mı yaşıyordu? Alp Dağları'nda mı, <gülüyor> mı yaşıyordu? Alp Dağları'nda yaşıyordu. Alt ant, yaşıyordu. Ol, olmaz mı? Ant. Şeyden hatırlasan Ekmeği hatırlıyor musun? Ekme, <gülüyor> me, ekme. <gülüyor> ekmeğini hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Evet. O ekmek ne, ne, ne, ne, meşhur ne, ne meşhur ekmeği o? Alp Dağları. bu ekmeği de değil mi o? O hmm. muydu? Neydi o? Türek gibi. Ceset. Tır çıtır sıcak sıcak üzerinden dumanlar çıkarttı Şöyle içine tereyağı. Çok özür dilerim de Yarasa'nın kısa dillisi mi makbul abiciğim. yarasının dilinden bana ne Şimdi. yarasının dili isterse kolum kadar olsun isterse bacağım kadar isterse tavana kadar olsun öyle çok da büyük bir dile yok beni ne rahatsız ya ya. beni rahatsız edebilir çünkü bu yarasalar bizi yalayabilirler o zaman <gülüyor> 9 santimetrelik bir dile sahip 9 santimetre için mi konuşuyoruz bir saattir Ah şu kalem bile değil şu kadar 9 santimetre e abicim yarasa ne kadar Ha. Bana yarasayı göster. Doğru. Yarasada bu kadar, bu kadar ee, Boyun kadar dilin var. Tüylü var. var. gibi oldu. Bir de doğru ya Fahir şimdi gelir de yalarsa falan deyince ben buna şey... karanlıkta uçuyor ya. Boyun kadar dilin var. Kamaş kamaş kelin var. Verdiğini alırsın. Ama ne yaman elin var. Dımdırım dım. <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle dımdırı gerek yok. Kasketinle beraber çok güzel uydum. Bir de fıkra anlatırsan güzel olacak. Bu maniyle coşturduk. Şimdi bu dilli yarasanın yani bu uzunluktaki dile sahip olan yarasanın görevi mu? belli olmuş. Sırf dille uçuyormuş bu. <gülüyor> şantropogon adlı Centropogon mu? Çan biçimindeki bir çiçeğin Bu pogonla tek... biten bir yer vardı. Amerika'da Pentagon <gülüyor> Tamam Oktay ya Vallahi yordunuz beni Tamam dinliyoruz evet Boğsun evet, dil yaraz ha Dakikada 500 Ne? Kanat darbesi Ne? Dil <gülüyor> Zantropogonu anladık mı? Zantropogonu Zantropogon hiçbir şey var? anlamadık çam, çam biçiminde Çam biçimindeki bir çiçek bu ya Yine o da e, ekvator'da yetişen bir çiçek bu çiçeğin tek... Kozalak şeklinde. Çam biçiminde çiçek nasıl ya? oluyor? Çam yani çan çan çan. He. Çan. Yani. yani çam gibi anladım. da <gülüyor> ben de öyle anladım valla. Onu ben çan gibi mi anlatırım ya? Çan gibi evet. Evet. Çam biçimindeki bir çiçeğin dünya üzerindeki tek dölleyicisiymiş. Ağğğğğğ. <gülüyor> <gülüyor> Ney? Pardon. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? Evet. Ee, no, no. Niye yerelleştik? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl niye yerelleştik? Olur. Raski senle beraber yerleşen sensin. Ama bizim... ney? Ne? Nasıl? Nasıl idi? Nasıl? Fikralarla. Fikralarla Türkiye ya. Bir de weez <gülüyor> <uyii'si> var. <gülüyor> Araştırmacılar tarafından en güzeli çarpan dile sahip memeli olarak test edilmiştir. E, çok affedersin. Benim de boyum kadar dilim olsa çok hakikate araştırmacıların dikkatini çekmekle kalmam. Rahatsız bile ederim o adamları. Şanlar kimin için oluyor dersin? Çok doğru. Ben gider mesela en enstitüye böyle kenara geçerim ve boyum kadar dilim var yani köşeye girmiş şılak şılak şılak şılak kapıya vuruyorum Dilim tükmüklü. <gülüyor> tükmüklü bir <gülüyor> dakika. Tükmüklü dedi. Asan <gülüyor> Uzatırım böyle. Siz kaçaydın? <gülüyor> Ama birden yukarıyı yalayarak çıkacak. Üçe <gülüyor> çıkacak adam basamayacak. Neyse merdiven. <gülüyor> Vallahi çok, çok zeki oluruz ya. Yapılacak çok pislikler var ya. Dil uzun olursa mı? Tabii evet, ya, kaç abi. santim olmasını isterdiniz dilinizin böyle hmm. bir <gülüyor> dakika. E, şey olsun diye? 70 santim falan. 70 santim az ya. 70 santim bana yeter. Ayakta, yani. ayakta dururken bir kere yere değmesi lazım kontrol edebilmen için. Ben şöyle bir bakayım ne kadar olması lazım? <gülüyor> abi temiz bir metre lazım bana iyice lazım yani. Bir metreden aşağısı olmaz. <gülüyor> dilim de çıkardı, ölçüm yapar. <gülüyor> abi öldeme şimdi benim dilim de aslında yine uzun standart. Bence uzun bir buçuk de. metre olması lazım abi bir metre de kısa. Ben ne yaptın şey abi şey bir buçukla? Ayak abi parmak sen o, mı karıştıracaksın? Hayır, 50 santimini kullanırsın bir metreyi de. Büyüneceğim mi kullanırım? Yani uzanmak istediğin yer olur. Hareket etmek istediğin yer olur. Eğer onu içerideki olur, şeyde ne yapacaksın? İçeride derken e, ne yapacaksın? içinde mi diyorsun? Evet. Aşağıya sarkıtı ver. Onların gidiş evet. yolları. Onların gidiş yolları farklı. Yutacağız mı kendi dilimizi? Ök oluruz. Kendimizi yutarsak bir, bir, ölebiliriz ama. İki tane yol yok mu ya? İki tane yol var Oktay. Biri Roma'ya yol. Var. az kullanılmış yoldan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane tükmük tükmüğün geçtiği. Evet. Bir tane evet öbürü. Öbürü nefesin geçtiği, hatta tükmüğün geçtiği bazen karışınca... Nefesin geçtiğine dil sokarsan ölürsün. <gülüyor> tamam işte tükmüğün geçtiğine sokacaksın, yemek yerine... O zaman da kusarsın. kusarsın. E nereye sokacağız o zaman? İşte onu herhalde ayarlamak lazım. <gülüyor> ya ya ağzımızda böyle ya biraz... ya biraz... hayır ya, şöyle omzundan at aşağıya. O, o, o zaman da olma. konuşamazsın, aferin ben. Çiripçük olursun ya, çok çirkin bir şey. Uzun dilli olmak zor, bu yarasaların işi zor, ben anlıyorum hayvanlar. E şey yaparsın abi... Ne ee, yapacağım abi rulo haline getirsin ha. öyle derli toplu sen ağzına. bir buçuk metre bir rulo yaptın mı ha, bir dakika ama şimdi Oktay şöyle haklı ee, biz dilimizi aynı kalınlıkta düşünüyoruz gibi bir şey. halbuki incecik bir dili olsa kedi dili gibi nasıl mezura incecik oluyor bir metrelik mezura küçücük bir şey oluyor bir buçuk metre kalı kıvır kırır o kadar dil düşsün başına <gülüyor> niye canım Halı kadar dil olur Halı kadar olmaz Biraz Ya bir buçuk ya. metrelik halı oluyor da bir buçuk metrelik dil olunca bu zorunuza gidiyor ya çok affedersiniz. Bir buçuk <gülüyor> metrelik. Fayn seninle bu, bu ortamda tartışmak <gülüyor> istemiyorum ben. Aa ben buldum sistemi ya. Ne? Şu bizim radyoda da var ya şey hortumu yangın hortumu var ya dolalı dolalı. <gülüyor> Onu sen kontrol edememiştin en son geçen sene hatırlıyor musun? Ya abi bir o bir buçuk metre sonra. değil ki kırk metre mi ne hortum yapmışlar adamlar. E ne yani hortum yani. sistemi ne yani? Ne <gülüyor> yapmışlar da hata <adam> yapmışlar? <gülüyor> ya yani o dolama sistemi var ya. E dolama. Oradaki sistem. gibi makara sistemiyle bence fizikle bu işi çözebiliriz. Nereye koyacaksın? Dilini nereye koyacaksın falan? Şöyle yanıma böyle veya bu ön, ön tarafa ha, yut saracaksın. yutak. yutak. yutağa bak yerleştirebiliriz. O zaman rahat ederiz. Tamam. Mesela Bunu... ben şimdi reklamları dilinle geçmişim gibi düşün. Günaydın. <gülüyor> Günay, ay, aydın, dın, dın. Günay, ay, ay, aydın. radyo sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler bir cuma sabahı daha heyecanla geldik stüdyoya. Çünkü küçük kardeşlerimize yine önemli dersler vereceğiz. Küçük mübaşirde onlarla bir olacağız. Biz de çocuk olacağız. <gülüyor> çocuk... <gülüyor> Bayat çok abartsalı güldün yani son çocuklar böyle severler abartı doğru haklı çok Yani Alinden biliyorum abart yani. <gülüyor> sen, sen abartma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bugün küçük bir başırda e, yine bir noktada olaylar düğümlenecek. Küçük bir noktada <gülüyor> uzlayacağız diyebilir miyiz <gülüyor> ister istemez uzlaşacağız ama ondan önce bir noktada <gülüyor> olaylar düğümlenecek. düğünlenecek değil mi küçük bir başır kanacak kalacak hatta ölümle burun buruna gelecek. O noktada işte sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Ne diyeceksiniz? Küçük mübaşir kırmızı feneri, feneri scoreboard'a tut. Scoreboard. Hayda, belki de Küçük mübaşir serisinin ilk defa serisinde geçen bir ifade öyle değil mi? Scoreboard. Evet daha önce çünkü protokol bariyeri geçmişti. Evet o geçmişti. Scoreboard'a ilk defa geldi sıra. Arkadaşlar küçük kardeşler lütfen ama lütfen annenizden ricacı olun o da cep telefonunu size versin küçük mübaşır cep telefonunu eline aldığında arayın bizi 210-30-30 telefonumuz feşör edin küçük mübaşır kırmızı fenerini scoreboarda tut ricacı olmak konusunda Rici... da bence bugünlerden temel atılmalı ricacılığı öğrensin küçük bence şöyle demesi lazım eğer arayan genç kardeşimizse küçük mübaşır senden rica ediyorum ricacı oluyorum, oluyorum. oluyorum. tabi onun kalıbı olur lütfen ama lütfen kırmızı feneri lütfen kırmızı panaya tut rica ediyorum diyerek Anlamı. kırmızı, diye kırmızı feneri scoreboard ricacı oluyorum Ricaacı o kalıbı oluyorum. kullanmanız lazım sevgili dinleyiciler küçük bir bacira yardım edebilmek için isterseniz vaktimiz azalmadan reklama biraz erken gelelim bugün bugün çok işimiz var ya Çünkü maceralar M değil. maceralar devam ediyor Hadi buyursunlar efendim. Günaydın. nightin, good nightin, good nightin, good nightin, before you go, been hanging on like yo yo. before you go, yani tam bir küçük bir başlık macerasının zamanı yeni çıktı bu. Çocuklar bu, sever. Bu üç hafta sonra. Çocuklar daha. sever. Çocuklar, Çocuklar sever. Tamam abi. <gülüyor> tamam. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 amanın küçük mübaşir telefonu eline alıp da yılan oynamaya başladığı anı aslında söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz o kritik anı. Hemen arıyorsunuz 210 30 30'u. Küçük mübaşir kırmızı feneri scoreboard'da tutluyorsunuz. Ricacı olucu. <gülüyor> ricacı <gülüyor> oluyorum diyorum. Bu bölümden itibaren artık bir şey yapma zamanı. Değişiklikler olsun. Evet evet Mark? tabii ki ricacı. Rica yapmasak rica mı acaba ya? Yapma yapalım yapalım yapalım. Bak ya yapalım diyorlar. Çocuklar sever. Çocuklar sever doğru. Ay <gülüyor> Allah. O zaman şöyle yapacağız. Küçük bir bahşede. Ricaacı oluyorum. Kırmızı feneri skorborda tut. Harika. Bravo. Başlıyor muyuz? Perfecto. Başlayalım. Bölümün ismi neydi? Perfecto dedi. <gülüyor> Bölümün ismi Perfecto. Çocuklar sever abi. Çocuklar, Çocuklar sever. sever. Öyle yabancı kelimeler falan güzel. Hadi bakalım. Hop hop. hop. hop. Son 2, 3, 4 Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim? kim Tabii ki Küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen Şakalar yapar Arkadaş adam orada da patlatmış cevabı Bende de laf bitmez Ver yansın ver yansın sabah kadar diye <gülüyor> <gülüyor> Evet Madem öyle Mahkememizin kararına çıkıyor Herkes ayağa kalksın Herkes ayağa kalksın Hakim aksın Kararını açıklayacak ee, Bu fıkradan da anladığımız üzere Davacı tarafı İdama mahkum ediyorum Hayırlı uğurlu olsun <gülüyor> Yaşa Oho. hakim haksızmalı amca ee, söyle küçük mübaş bugün idama mahkum ettiğiniz adam var ya evet ölüme giderken hala sizin o anlattığınız şey gülüyordu katır gibi gülüyordu amca. <gülüyor> nereden öğrendiniz o anlattığınız şeyi nereden öğreneceğim fıkralarla amerika diye bir program var fıkralarla amerika diye bir program var Aa, nereden öyle? o programda ne anlatılıyor e, fıkralar anlatılıyor yavrum hakim haksızmalı amca Fıkra nedir? Fıkra yavrum. Böyle esprili, bomba ama yani Sonunda patlatacaksın fıkranın sonunda. Espriyi patlatacaksın. Orada herkes bir yarılacak. Çeşit çeşit bölgelerin. Mesela şey fıkraları vardı. Silsinati fıkraları vardır. Hadi ya. Onlar acayip Öl ölürsün fıkralar. Öldürür adamı ya. Haklı mısın mı amca? Ya? Söyle yavrum. Ben de size bir fıkra anlatabilir miyim? Ya e anlat biliyorsan yeni bir fıkra mı? ve yeni bir fıkra. Şimdi buldum. Dinliyorum bakalım. Şimdi sizin anlattığınız gibi anlatmak istiyorum Hakim Hakkısı Bulamca. Anlat çocuğum. Şimdi bir adama gitmişler kendileri. Dört kişiymiş bunlar. Dört evet. Ondan sonra <gülüyor> adamın asansöreyi birememiş. Yavrum sen geri zekalı mısın? Ha? Niye hak yemez Oğlum Bu fıkra mı? Ha? Ne bu? F Ama Adamın biri diye başından fıkra değil mi? Yavrum saçma salak konuşma. Geri zekalı geri zekalı konuşup da adamın bak bugün tadımda yerinde mı anlattım, idamımı verdim. Gerzek gerzek konuşmalarında insanın sinirini zıplatıp da şimdi girişirim bak. Yenilen <gülüyor> bak ahdettim. Tamam. Tamam Hakim bir çok özür diliyorum ama bir fıkra daha yazabilir miyim? Yavrum bak, bir fıkranın bir anlatım usulü vardır, bir esası vardır, bir makamı vardır. Bir, bir, bir şans daha verir misin bana? Bu şansı iyi değerlendir. İnşallah bu sefer gerçek bir fıkra anlatarak Hakim Aksımın kaybolan güvenini kazanabilirim. Şöyle şu en komik hikayeyi anlatayım bari. Ee, şimdi... Dört eee yok <gülüyor> Üç tane adam varmış Evet Asansöre gitmişler <gülüyor> Evet Düğüme basıp Asansöre kalınca oradan kapıcı gelmiş kurtarmış <gülüyor> Küçük mübaşir Ağır konuşucam Ne olur haksim Aslan amca gene mi komik olmadı Kalbini kırarım Lütfen hakimansın. Senin kalbini kırarım. Ama üç kez ne <gülüyor> Bak, <gülüyor> sana yarına kadar şans veriyorum. Yarına kadar adam gibi bir fıkra öğren, gel anlat. Yoksa fena girişeceğim, haberin olsun. Bu da senin son şansın. Seni Allah kahretmesin. Geri zekalı. Fıkra mı? Ama ben hiç fıkra bilmiyorum ki. Belki, belki, yarın güneş doğarken benim de aklıma bir fıkra gelir ve hakim Haxby'nın sevgisini kazanırım. Oh, küçük bir baş Şu sürüyor. uzat bakalım. Hadi bak amca. Eh. Afiyet olsun. Eh, teşekkür ederim. Tam bu güzel kahvaltına eşlik edecek güzel bir fıkra. Yer. Ne dersin? Vay namussuz vay öğrendin demek ha Çok da güzel bir Michigan fıkrası anlatacağım sana Bayılırım Michigan fıkralarına ya Şimdi uy adamın biri daha varmış Ona da Kendisine motosiklete binmişler Üç kişi yok Dört kişi gelmiş Motoren bilemezsin bilirim Biri de demiş ki benim de fikrimi alırsam orasını da öyle o demiş öbür türlü de Hepsi de motor düşmüş <gülüyor> Buraya gel küçük bir ağacını gel bak Beğendin mi ağacı box'ı bu amca? Hayvan herif! Terbiyesiz! Geri dekal! Çık dışarı! Çık dışarı! Ardım ardı! Lütfen! Al! Al lan! Böyle bir fukra anlatılır? Böyle bir öğrettim ben sana? Seni terbiyesiz edim! Fundak meyilli! Çık dışarı! Çık dışarı ben siz! Çık dışarı! Köpek! Ay Haydi bu bulamcak Niye bana böyle davran? Niye bir sokak köpeği gibi burada kaldı Fıkraaaaaa! Heyya heyya heyya mola! ya, hey ya, hey ya mola! Heyya hey. hey heyya heyya mola! Allah! <gülüyor> Eyvah! Bu küçük çocuk Niye alıyor? Ben alıyorum çünkü Beni sokaklarından buladı hakim haksı bulamcak Şimdi tekrar sokağa Dur, alsansın. dur, dur, dur bakalım çocuğum. Senin adınla ilk başta bir tanışalım yahu. Benim adım Küçük Mübaşır bayım. Ya sizin? Küçük Mübaşır mı? Tanıştığıma memnun oldum Küçük Mübaşır. Ben de Sir Isaac Trout. Isaac Trout mü? Yani evet. fıkralarla Amerikan programının sunucusu mu? <gülüyor> evet, evet iyi bildin Küçük Mübaşır. Sen niye alıyorsun kuzum? Çünkü hakim haksız amca beni evden attı. Çünkü ben ona fıkra anlatmayı çalıştım ama. Beş Ne? Beni yani bir onu anladım. Yani <gülüyor> bir çocuk olarak fıkra anlatmayı bilmiyor musun? Hiçbir fıkra bilmiyorum Ayşek Türüt abici. Ve bu yüzden mi ağlıyorsun küçük bir başır? Ben alamayıp da kimler ağlasın? Haydi bakalım toparla kendini küçük bir başır. Toparla. Çocuklar gülmek için yaratılmıştır. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Efendim? <gülüyor> Hadi gel benimle küçük mübaşır. Sana fıkra eğitimi vereceğim. Gel. Fıkra eğitimi mi? Belki de hakim Akslıbıl'ın hoşuna gidecek fıkralar öğrenerek eve dönüş yolunu garantileyebilirim. Gerçekten bana fıkra öğretebilir misiniz Isaac Trout? Tabii ki öğretebilirim küçük mübaşır. Sadece fıkra öğretmekle kalmam aynı zamanda televizyon programına bile çıkabilirsin. <gülüyor> Haydi bakalım yürü! Aycak amca. Efendim canım. Niye gazoz vermiyorsunuz? Ne gazoz? Ama gazoz itmek zorundayım ben. Gazozlar çok hoşlanırım doğrusu. Küçük bir maşır şimdi burası set. O yüzden burası çok hareketli. Öyle her istediğini elde edemezsin. Ben sana eğitim vereceğim. Bunun için buradasın. Ders gibi düşün sen bunu. Bak şimdi. Ünlü Türk fıkralarından başlayalım. Bilir misin Türk fıkralarını? Türk fıkralarını... Ee, bu asansörde dört kişi... Hayır, hayır, hayır, hayır. bildikleri tamamen unutmanı istiyorum küçük mübaşır. Bildikleri tamamen unut. Mesela, mesela, mesela, mesela... Ee, sen şimdi e, bir hocasın ve göle maya çalıyorsun. Evet. Göle maya çalarken ben de çıktı arkadaşınım. Geliyorum yanına ve neden göle maya çalıyorsun küçük mübaşır diyorum. Neden mi? Sana asansörde dört kişi miyiz? Saçmalama, saçmalama öyle demeyeceksin. Hiç göl Maya tutar mı diyeceğim ben. Sen de cevabı yapıştıracaksın küçük bir başır. Hadi bakalım deniyoruz. Hop. Hazırım. Oo küçük bir başır. Ne yapıyorsun yahu? Göle Maya çalıyorum. <gülüyor> bunu aldanma. <gülüyor> Lan bunu aldanma dedim. Küçük bir başır. Hiç göl Maya tutar mı yahu? Asad dört. Motorikler. Olmuyor, olmuyor küçük bir bahşir, olmuyor. Küçük bir bahşir, bu sefer sen bir eşekte gidiyorsun. Eşek mi? Eşekte gidiyorsun ve oyun, oyun salonunun oradan geçerken düşüyorsun. Ve cevabı yaptırıyorsun, tamam mı biz gülünce? Biz tamam. dediğim yani çevredeki çocuklar. Hadi geliyoruz çocuklar, hadi bakayım, hadi hop, herkes hazır. Hey eşeğim, eşeklerden gidelim. Topa at, topa at, hoppa. <gülüyor> Lan oğlum sen şeyin <gülüyor> üzerindesin ve düşüyorsun yavrum. Tamam. Hadi. Alam! Düştün mü? <gülüyor> küçük Mübaşir, ne oldu? Düştün mü yahu? Evet bayağı düştüm. Oğlum öyle demeyeceksin. Ben zaten inecektim diyecektin. <gülüyor> olmuyor beyler, olmuyor, olmuyor Onur. Haydi arkadaşlar, hadi. An, hadi hadi hadi Küçük bir Hadi, hadi. Hasanım. Şimdi sen çarşıya gidiyorsun. Evet. Dönüşte sana para verenler var, vermeyenler var ve gelişte para verenleri düdük alıyorsun. Düdük mü? Evet. Para vermeyen çocuk sana soruyor. E, niye bana düdük almadın diye ve cevabı yapıştırıyorsun anladın mı? Hazırım. Hadi deniyoruz. Hadi bakalım hop. Evet. Çocuklar dedin düdük. Al sana düdük küçük, Al sana. Mı... Aa, küçük mübaşır geliyor arkadaşlar gidelim hadi Düdük gel düdük sizi gel Pardon pardon küçük mübaşır ee, Bana neden düdük almadınız acaba Sana almadım mı Çok Bana almadınız müdürüm? bana niye almadınız acaba ben de senin gibi sokaklarda Sen bir çocuğum benim de yokluklarım oldu Aa, ben Küçük benim... mübaşır kes şunu kes şunu Hiçbir şey bilmiyorsun yahu olmuyor Arkadaşlar hadi hep beraber Hep beraber Isaac amca Isaac amca Efendim canım ben bu işi beceremeyecek miyim acaba? Hayır tabii ki küçük bir bağışır. Ne yaparsam ne yapayım? Komik olamıyorum. Sadece acıklı oluyorum. Belki de sokaklardan geldiğim için acılar içinde bir yaşamım sürdüğüm için böyle olabilir miyim? Küçük bir başır. bu işin sırrı nedir biliyor musun? Nedir İshak amca. <gülüyor> Anladın mı? Yok duyuyorum. <gülüyor> Du yemedim bu. O kız. <gülüyor> Ulan, bak, anlatayım anladın mı? Bak anladın. mı? Vallahi <gülüyor> yani ayşe kampçı işte, ne yapayım canım? da tam olarak anladım. Bak küçük bir baş. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte vurgu çok önemlidir Hissetmek çok önemlidir Tonlama çok önemlidir Yani böyle sinirlenir gibi yapacaksın ama sinirlenmeyeceksin İçinden gelecek her şey Fıkrayı yani daha doğrusu Fıkrayı hissetmen lazım küçük bir başır Anladın mı gözlerine baktığım zaman Ne olduğunu anlamam lazım Kaplan gözü gibi olman lazım Kaplan gözü gibi Kaplan gözü gözünü görmen lazım Kaplan Anladın gözü mı küçük bir başır Şimdi anladım Evet şimdi anladım Haydi o tamam. O fıkraları tekrar yaşayalım. Ne dostum? Haydi bir kere daha deniyoruz arkadaşlar. Haydi. Bu çocukta çok iş var. Haydi. Çalıştığımız fıkrayı biliyorsun küçük bir bahşir. Hazretim. Ben senin yanına gelen zıpçıklı komşuyum. Gel bakalım dostum. Küçük bir Ne? Şöyle et bakalım. Zıpçıklı. Bizim eve doğru bir donat tepsisi gidiyordu. Ha, Haberin var mı? Bana ne? Ama... Ama küçük mübaşır sizin eve doğru gidiyordu. Öyleyse sana ne? Hoppa! <gülüyor> Bende kaplanın gözü var. Kaplanın gözü küçük mübaşır işte böyle. Haydi bakalım. Küçük mübaşır? Ne yapıyorsun yahu? Ne olsun ya? Göre maya çalıyorum işte. <gülüyor> küçük mübaşır hiç Göl maya tutar mı? Ya tutarsa? <gülüyor> <gülüyor> ha küçük mübaşır geliyor çocuklar Küçük mübaşır ama da o da sanırım. ne Sana da bir düdük sana da bir düdük ha, Sen de bir düdük al Küçük mübaşır bana niye düdük almadın He, Parayı veren düdüğü çalar ha! <gülüyor> Harikasın Harikasın küçük mübaşır İşte istediğim form bu senden Aferin ve artık sana sürprizi verme zamanı geldi ...sürpriz mi? Ama bana daha önce hiç sürpriz yapılmamıştı ki. Neden sürprizimiz? Küçük mübahşir? Küçük mübahşir? Artık televizyona çıkmaya hazırsın küçük mübahşir. Televizyon mu? Yoksa fıkralarla Amerikan programı mı? Hayır. Fıkralarla Amerika programı. Yes! Yes! <gülüyor> amca... Efendim canım? sen benim gerçek babam gibisin. Babamdan bile yakınsın artık. <gülüyor> Sağ ol küçük bir başarı. Sen de gerçekten cevher olduğunu hissetmiştim. Ama çok heyecanlıyım. İnşallah yüzüme yüzüme bulaştırmam. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Şimdi ben çıkıyorum ilk başta. Ondan sonra şu kırmızı ışık yanınca sen geliyorsun. Anladın mı? Evet. Ne kadar kaldı diyeğine? Son 5. 5 saniye, saniye kaldı. 4 saniye kaldı. 3 saniye kaldı. 2 saniye kaldı. Motor. <gülüyor> Hoşça kalın. Fıkralarla Türkiye programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Fıkralarla Türkiye programında. Yeter yeter. Fıkralarla Türkiye programında. Fıkralarla Amerika programı olacak bu hafta. Ne? Seattle fıkraları, ödemiş fıkraları, nicegün fıkraları, yeni mahalle fıkralarıyla karşınızdayız. Ve Amerika'nın yeni yıldızı geliyor. Alkışlarınızla, alkışlarınızla. Kü Türk mübaşir. Hey hey hey hey hey hey hey hey. Selam dostlar. Selam değerli misafirler. Bugün size biraz değişik fıkralar anlatacağım. Umarız e, ekranların başındaki herkes bundan çok mutlu olacaktır Evet güzel fıkralarımız var ne dersiniz Kahkağı dolu bir gece Hazır mısınız? Güzel bir vakit geçirecek misiniz acaba? Oh be fıkralarla Amerika programı başlamak üzere Hadi bakalım en son en moda fıkralarla bakalım baş başa kalma zamanı <gülüyor> oh, Küçük mübaşire bir biraz sert yaptık mert yaptık ama Fıkra benim hayatımda çok önemlidir. Fıkra çok hassas olduğum bir kondur. Çok yanlış yaptı küçük mübaşir. Kendi kendime konuşuyorum şu anda ama şu programı kaçırmayayım. Açılsın televizyon hoppa. Evet dostlar. E, Geçti bir bizim bir salak hakim varmış. Yolda bir senet bulmuş. Ne yapmış dersiniz? Gitmiş ölemiş. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Eeeh ondan sonra eee salak bir tane hakim varmış o yatmış Ulan bu çüşün mü bahşiş? KOTRA! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu bende dalı geçiyo! <gülüyor> bir tane salak hakim haksı bulamca varmış o da bir gün git gitmiş duvar atacakmış <gülüyor> <gülüyor> Ulan, <gülüyor> burdan, burdan, burdan, burdan. <gülüyor> Bir tane hakim aksifal varmış yürümüş yürümüş küçük bir çocuk bulmuş onu sonra soka atmış <gülüyor> <gülüyor> Ulan küçük bir başın bunu ödeyeceksin bunu ödeyeceksin amca dedi bir harikaydı galiba nereden? Müthiştin küçük mübaşiriz. Gerçekten içindeki cevher ortaya çıkardı. Kapladım gözü. Bu kim bu ayı kim ya? Bu ayı kim ya? Ne biçim buraya aç. Çocuklar şu kapıya bakın. İçindeki kaplanın gözünü ortaya çıkardı. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Zakturut <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, ben Hakim Haksi bu. Söyle Isaac Turun. Söyle Isaac Turun. E... Çok özür dilerim, bir hayranınızım. Bu Amerika Programının programının yapımcısı ve aynı zamanda yıldız bulucusuyum. <gülüyor> Merhaba Hakim Haksi amca. Merhaba. Sen beni evden kovdun ama bütün Amerika bağrına bastı. Amerikanın en kumuyum ben. Bir saniye, bir saniye. Siz tanışıyor musunuz beyler? Tabii ki. Tabii ki. Ya, yıllarca besledim büyüttüm ama koynumda yılan beslemişim. Yayın yoluyla bana hakaret etti kendisi. Dava edeceğim, hepinizi süründüreceğim. Ancak bir şartla kurtulabilirsiniz bundan <gülüyor> O şartı çok merak ediyorum dostum ben, ben Bu de programa, de, ben programa ben de çıkıp ben de fıkra anlatacağım Ayla. Çünkü ben daha iyi fıkra anlatabiliyorum Ayla ee? Atilla mayda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doldu haki maksimum amca Bu fıkrayı da mı belmedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zoruma gitti biraz <gülüyor> Ne istiyorsun yani Düelloya mı çıkmak istiyorsun hakim bey Düello mu? Düello mu? Ne demek duello ya? Lan demin dedin ya hakim <gülüyor> bu? düello'ya çıkacağım diye. Ben öyle bir şey demedim. Ben diyorum o zaman. Bunun tek şartı var beyler. Kimin üstün olduğunu görmek için aynı anda eş zamanlı olarak fıkra atışması yapmanız lazım. Yani bunun adına kısaca duello derler. Fıkra düellosu <gülüyor> Fıkra düellosu. Aman tanrım. İşte kozlarımızı paylaşma zamanı geldi küçük mübaşir. Hakim Haksıbıl amca. Söyle küçük mübaşir. Seni paspas gibi ezeceğim hey, hey. Tüm hey, Amerikan'a hey, kablosu hey, hey. yayında üstelik. Senin kafanı bir böcek gibi ezeceğim. Çocuklar! Çocuklar! Böceği Seti hazırlayın. Fıkra ağalarla Amerika programı patlıyor. Ateşler yansın. Hakim Haksıbıl amca. Yarışmadan önce sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Bu yarışmada... Ne olursa olsun senden nefret ediyorum. <gülüyor> Hoş geldiniz Fıkralarla Amerika'ya Yarışması'nda. Bugün yarışma olacak sevgili seyirciler. Bugün bir düello olacak. Ve Amerika'nın en fıkra anlatan iki kişisi karşı karşıya gelecek. Sol köşede Hakim hakste <Gülüyor> Ayı hakim derler ona. Sağ tarafta Amerika'nın yeri yüzü. Fıkra ağaların kralı. Küçük mübaşir. <Gülüyor> <Gülüyor> alkışlar alkışlar. Hakim Bey, Hakim Bey, sakın moraliniz bozulmasın. Küçük bir başçırla çıkar çıkmaz kahkahalar ediyoruz <gülüyor> ya. Göreceğiz, birazdan göreceğiz. Duello, Duello, Duello, başlasın! Kadın böyle deince kocası da cevabı yapıştırmış. İşte böyle yaparlar adamı. <gülüyor> Hakimden. Müthiş bir keçiören fıkrası dinledi Adam da ondan sonra Arabayı durdurmuş Polis bey polis bey esas bir bu kadar da Arkada mı demek Ve işte küçük bir başı Adam ondan sonra sinirleri bozunca Kafayı ağza geçirince <gülüyor> Bir başlamış kan boşalmış Orada herkes kaybı Gelsin Hakim Açlıbıldan Seattle fıkrası geldi Ondan sonra Uyyyy demiş Hasan. Palametoya gidiyorsun mu? Yoksa kızıl kızılderilere mi? Yemedeysin! <gülüyor> i̇şte bir Texas fıkrası! Deriler kaçınca başhekim ne dese beğenirsin! Nasıl? Hahaha! Hakim Bey! Harikasın! Küçük bir mahşir! Hakim Hakslı Bulamca hep bilindik fıkraları anlatıyor. Galiba hiç denenmemiş bir fıkrayla onu alt edeceğim. Şu atansör fıkrasını mı kullanma zamanı acaba? Küçük bir bahşir. Efendim? Sana küçük bir ipucu vereceğim bu reklam arasında. Ver bakalım. Şunu unutma. Evet. Bundan sonraki hamlelerin çok önemli. Evet. Ve evet. şunu Tam unutma. etmişsin. Eğer ben değişebiliyorsam, Hakim Huxleybal değişebiliyorsa sen de değişebilirsin. Değişirim değil mi lan? Evet değişirsin. <Gülüyor> Hakim Huxleybal amca. Şu anda yarışmanlığa kritik anındayız bekliyorum Amerika'yız bakın Final bölümünde Son fıkralar Haydi bakalım çocuklar Bakalım bu fıkrayı bir yerde Hatırlayacak mısın pisahacım Bir adam varmış Bunlar dört kişilermiş Kendilerini bir gitmişler bir asansörün karşısında beklemeye başlamışlar. de demiş ki bu asansör gelmez ömrünü demiş ki gelir yok demiş gelmez derken düğmeye basmışlar. Bekle bekle asansör gelmemiş bekle bekle asansör gelmemiş. Sonra da adam demiş ki ben size dedim gelmez de ömrünü de ne dese beğenirsin. O eee eee oh. e, e, e, bir saniye eee oh. Ne e, Dağları yatırdı gücü var? Şike var. Anlat. Şike var. Hay adam asansörüne gel miktar Haydi gücü mü Haydi adam. adam. Aa. Aa. Allah kahin. <gülüyor> Pes ediyorum. Pes ediyorum. Ukrayalılar. Oh. Ukrayalılar Amerika'nın şampiyonu. Hakim. ...bol... ...el kodu ...Hakim Bey... ...Hakim Bey tebrik ediyorum sizi... <gülüyor> ...çok teşekkür ediyorum... ...tebrik ediyorum sevgisi Çok içler... Benim ...bu anı bekledim... ...Fıkralarla Amerika programının şampiyonu... ...Hakim Hux ...şimdi... ...Praktikli Fıkra'ya davet ediyorum... <gülüyor> Pratikli Fıkra mı? ...Evet... Son final bölümü şampiyonluğu elde edebilmek için asılan adam fıkrasını canlandırman lazım Hakem Aksabal. Haydi bakalım. Adam. adam fıkrası ha. Set kurulsun. Dışarıdan akış teşeri geliyor. Bense bu kuruk soyunma odasında böyle. Nasıl, niye o asansör fıkrasını anlatmaya çalıştım ya. O belliydi artık onun bir fıkra olmadığı her halinden belliydi ya. Manyak mıyım neyim ben niye böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Şimdi onlar ne güzel. Uygulamalı fıkraya geçtiklerinde, ben şu soyunma odasında yapay anladım. Ah, Hakim Huxif'un cep telefonunu burada unutmuş. Neyse bari. En azından hakimi kıskanç kıskanç seyretmektense, şu cep telefonuyla biraz yılan oynayayım da neşem yerine gelsin. Niye ben böyle pis bir <gülüyor> Niye Niye 30 santimlik boyumdan, başımdan büyük işler <gülüyor> Alo? Çekmek mi var? Kusursuz eneriyi. Saka orada tut. Ama diyeceğiz, yormasınsın. Hmm. <gülüyor> Alo. Alo. İyi düb ya. Kırmızı penderi skorboard'a mı tutmalıyım? Fakat bir saniye dışarıda puanları yazında skorboard'a bir saniye. Hopa! Hopa! Evet. Hakim Aksımov çok güzel gidiyorsun Dar ağacına çıkıyorsun karar, pek. Çok idam kararı verdim çok heyecanlıyım İlk kez çıkıyorum Bu satı herif fıkranın ta için <gülüyor> Ya bu fıkraya ya Hakim hakim dar çıkıyorsun Çıktım Boynuna ipi takıyorsun Yeşim, Aman abi sakata gelmeyelim Sandalye var altında sakata gelmez ya <gülüyor> <gülüyor> Son sözü söylüyorsun Hakim Aksımov Anladın mı olayı Hadi bakalım sevgili seyirciler Alkışlarınızla bir saniye, her şey dönünce gizli gizli şu feneri skorboarda bir tutayım bakayım. Dur bakayım iyice yaklaşayım, evet. Aman tanrım, <gülüyor> bin bir surat scoreboardçuluk mu? Binbir bir surat dijital gösterge, zilin bir alt ürünü mü? Aman Hakim Huxley'ın büyük tehlike altında. Evet, bu dakikadan sonra ne yapmam gerekiyor? Duruyorsun orada hakim duruyorsun ve son sözünü söylüyorsun. Tamam. Haydi bakalım ben de tam o sırada tabureye vuracağım. Tabureye hakim, mi? Hakim aksın bulamıyor lütfen yapmayız. bu pis bir oyun dönüyor burada. Ne diyorsun küçük bir başlık? Sen nereden geldin be? Şu ben? anda finaldeyim ben. Şampiyonum. Şampiyonsun. Hakim Şampiyon baş... olarak kalacaksın. Hakim aksın bulamıyor lütfen yavrum beni dinle. Burada pis işler dönüyor. Yapma boşver. Fıkra burada var. pislik bir şey varsa o da sensin küçük <gülüyor> bir başlık. <gülüyor> en güzel fıkra oldu bu. Ha. <gülüyor> Haydi bakalım son sözünü söyle hakim bey Son sözümü söylüyorum Hakim Aksimal amca lütfen Son sözünüzü söylemeden bir benim sözümü dinleyin Hayır hayır hayır, hayır. hayır sakın, sakın, dinle. söylüyorum. Beyler, sakın dinleme sakın dinleme Yeniden bir merhaba demek için sevgini. Bir hoşçakal gereklidir Bir saniye hoşça... sevgili sevgiler Ben son sözü söylemek istiyorum Adam da dar çıkınca Aha bu da bana bir ders olsun demiş Uy Ha, Hı, ha, küçük mü başır? Defol git buradan artık. İstemiyorsun. Kimse seni, seni istemiyor. Hakim axbal, hakim axbal. Küçük Haki mü başır? Seni kıskanıyor. Son derece kıskanıyor. Hadi axbal, espinini çalmak istemedim Sadece sana şunu göstermek istiyordum. Geri dek ala hakim axbal mıca? Şaka şaka şaka şaka şaka şaka Bu insan olamaz. Bu insan olamaz. olsun Bin bir surat Ya bin bir surat Şu, Aa, şu tabureyi, tabureyi de vurayım bari de işimi tamamlayayım La. Hakim Haksibül <gülüyor> amca Aman tanrım çok zor bir durumdayım Bir tarafta ha Hakim Haksibül Hakim Haksim'dan hoşça kal. İpli asılı kaldı Geberiyorsun bir Bin bir surat kaçıyor Na, hakim. Geberiyor Hakim Haksibül Dur ben 30 santimlik boyunla Hemen Hakim Haksibül'ün ayaklarını altına geçip Tabur eriyordu <gülüyor> <gülüyor> Küçük je vous rage. Hatay. Siz yine benim ayzek truit olduğumu düşündünüz ama birbirinizin sırtından inemediniz hala. Kir zekalılar. Hoşça kalın. Gelecek hafta yakalamazsam şeref Hoşçakalın Hoşça kalın <gülüyor> Küçük Mübaşır Hakim aksi amca seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum küçük Mübaşır Sana biraz kaba davrandım Çünkü... Ben de sana kaba davrandım İğrenç oh. ilenç fıkralar anlattım Doğru ama ben fıkralar benim için çok önemliydi Hep küçükken ben de çok kötü fıkra anlatırdım Sonra güzel anlatmaya başlayınca çok hoşuma gitti ve benim için çok önemli oldu Sana çok haksızlık ettim küçük Mübaşır Hakim Aksibu amca bugün ikimizde bir ders aldık değil mi? Evet fıkra ne kadar iğrenç günaydın günay ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay günaydın